Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min amalina Men yehdihillahu fele mudilleh ve men yüdlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la, la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ama ba'd Fenne istiga'al kitabı Allah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül <gülüyor> umuri ha ve kullü muhtesetin bid'a ve kullü bid'atin dalale ve kullü dalaletin fînner <gülüyor> Müslümanlar üzerinde Allah ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevip onlara bağlandıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi Diğer müminleri, özellikle de alimleri sevmek, onlara bağlanmak borcu vardır. Bu alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Azze ve Celle onları yıldızlar mesabesinde kılmıştır. Karanlık denizlerde ve karalarda onlarla yolun doğrusu bulunur. Bütün Müslümanlar bu müştehit alimlerin ehliyet ve hidayetlerini ittifakla kabul etmişlerdir. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmezden önce bütün ümmetlerin en kötüleri alimler olmuştur. Bundan müstesna olan Müslümanların alimleridir. Çünkü bunların alimleri en hayırlılarıdır. Yüce Peygamberlerinin ümmetine bıraktığı halifeleridir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ölmüş sünnetlerini dirilten kişilerdir bu alimler. Kitap onlarla ayakta kalmış, onlarla, onlar da kitapla ayakta kalmışlardır. Kitap onlardan bahsetmiş, onlar da kitaptan bahsetmişlerdir. Bilinmeli ki, bütün ümmet tarafından kabul edilen ve kendilerine uyulan imamlardan hiçbiri, kasten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük veya büyük bir sünnetine aykırı hareket etmez. Çünkü onlar her türlü şüphe ve tereddütten uzak olarak, şu hususlarda ittifak etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde ve peşinde olmak, daima ona uymak vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç, herkesin sözü alınabilir de, terk edilebilirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ise sadece alınır. Şimdi bu imamlardan birinin, sayı hadise aykırı bir sözü bulunursa, bahsedilen bu hadisi terk etmezsunda mutlaka makbul bir mazeret olacaktır. Bütün bu mazeretler de hatlarıyla şu üç kısımda toplanabilir. Birincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözü söylediğine inanmaması. İkincisi, bu sözle söz konusu meseleyi kastetmiş olduğuna inanmaması. Üçüncüsü, bu hükmün mensuh, yürürlükten kaldırılmış olduğuna inanması. Bu üç kısımdan da birçok mazeret sebepleri ortaya çıkmaktadır. Birinci sebep, hadis-i şerifin müştehide kadar ulaşmamış olması. Hadis kendisine ulaşmayan müştehit, onun gereğini bilmekle mükellef değildir. Böylece hadis kendisine ulaşmamış olunca onunla ilgili meselede yani e, ya bir ayetin zahiri manasıyla ya da bir hadisle e, istishaba göre hükmedecektir. Kıyas yapacaktır, görüş bildirecektir. Bu hükümde bazen bir hadise aykırı olabileceği gibi uygun da olabilir. İşte bu sebep selef alimlerinin hadislere aykırı bazı sözlerinin çoğunda karşılaşılan sebeptir. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerini bilmek ve ilmin ilminin sınırı içerisine almak bu ümmetten hiç kimseye nasip olmamıştır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söyler, fetva verir veya hükmeder yahut bir fiil işlerdi. Bunu o anda beraberinde bulunanlar görür ve işitirler. Sonra da hepsi veya bir kısmı başkalarına naklederlerdi. Böylece bu ilim sahabeler, tabiun ve daha sonra gelenlerin alimlerinden Allah'ın dilediklerine ulaşırdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir mecliste yine söz söyler veya fetva verir. Veya hükmeder yahut bir fiil işler, bunu da diğer mecliste bulunmayanlardan bir kısmı duyar, onlar da başkalarına imkanların nispetinde ulaştırırlardı. Böylece bir kısmında bulunan ilim, diğer kısmında bulunmaz, bunlarda bulunan da ötekilerde bulunmazdı. Sahabeler ve onları takip eden neslin alimleri, ilimlerinin çokluğu veya sağlamlığı ölçüsünde birbirlerinden üstün olmuşlardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve bütün hadislerini ilminde toplamış olmayı iddia hiç kimse için asla mümkün değildir. Mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın işlerini, sünnet, fiil ve hareketlerini herkesten daha iyi bilen Raşit halifelerin ilk dört halife, bunları göz önüne alırsak, özellikle Ebu Bekir Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan ne seferde ne de hazarda geri kalmamıştı. Hemen her vakit beraber bulunur. Müslümanların işleriyle meşgul olmak üzere bazı geceleri sabaha kadar beraber geçirirdi. Ömer radıyallahu an te bu şekildeydi. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam çoğu defa şöyle buyururdu: Ben ve Ebu Bekir beraber girdik. Ben Ebu Bekir ve Ömer beraber çıktık. Aleykümselam ve rahmetullah. Bütün bunlara rağmen Ebu Bekir radiyallahu anh'e annenin mirası konusu sorulunca şöyle demiştir. Allah'ın kitabında sana bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetinde de sana ait bir şeyin olduğunu bulamıyorum. Fakat başkalarına soralım. Durum diğer sahabelere sorulunca Mughire bin Şube ile Muhammed bin Meslem'e gelerek Allah her ikisinden de razı olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nineye, anneye altıda bir hisse verdiğini ifade etmişlerdir. Aynı hadis İmran bin Hüseyin radıyallahu tarafından da tebliğ edilmiştir. Halbuki bunların üçü de Ebu Bekir ve diğer halifeler derecesinde değildir. Bununla beraber bilahare ümmetin tatbikinde ittifak ettiği meskur sünneti bilmek kendilerine ait olmuştur. Ömer radıyallahu anh de istizan. Yani bir ev veya iş yerine girmek için izin isteme sünnetini Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ın haber vermesi ve ensarın da aynı konuya şahitlik etmesine kadar bilememiştir. Halbuki Ömer radıyallahu anh kendisine bu sünneti haber verenden daha alimdir. Bu büyük halife, maktulün eşinin, öldürülen kimsenin eşinin kocası namına verilecek tazminatta hissesi olduğunu da bilmiyor. Bu tazminatın, bu diyetin tamamen akileye, yani baba tarafından akraba olanlara ait olduğu kanaatini taşıyordu. Bir badiyede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın valisi bulunan da Hak bin Süfyan kendisine şöyle yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşi Mehmet eşini kocasının diyetine varis kıldı. Bunun üzerine kendi görüşünü terk etti ve bunu işitmeseydik başka türlü hükmederdik dedi. Mecuslerle ilgili cizye hükmü de bilemedikleri arasındaydı. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam onlara ehli kitap gibi davranınız hadisini e, nakletti. Sürg denilen mevkiye geldiği zaman kendisine Şam'da taun, veba hastalığının salgını olduğu haber verildi. Sırayla ilk muacirler, Ensar ve Mekke fethi Müslümanlar ile istişarede bulundu. Hepsi kendi görüş ve iştihatlarını söylediler. Hiçbiri bir sünnet, bir hadis nakledememişti. Nihayet Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh gelerek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu konuda bulunduğunuz bir yerde veba salgını olursa ondan kaçıyoruz diye oradan çıkmayınız. Bir yerde salgın başladığını haber alınca da oraya gitmeyiniz buyurduğunu haber verdi. Ömer radiyallahu anh ile İbn Abbas radiyallahu namaz kılarken kaç kıldım diye şüphe eden kimsenin Durumunu konuştular. Bu konudaki sünnet de onlara ulaşmamıştı. Abdurrahman bin Afra radiyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan naklederek şunu söyledi. Şüpheyi atar, kesin olan tarafı alarak namazını ona göre tamamlar. Evet. Bunlar ilgili sünnetleri bilemediği ve kendisi derecesinde olmayan bazı kimselerden öğrendiği bazı konulardır. Öyle yerlerde vardır ki, İlgili sünnet kendisine ulaşmadığı için başka bir yolla hükmetmiş ve fetva vermiştir. Buna örnek parmakların tazminatı konusunda faydalarına paralel olarak diyetlerinin de farklı olacağına hükmetmiştir. Halbuki ilim bakımından onun derecesinde olmayan Ebu Musa ile İbn Abbas radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda şöyle buyurduğunu biliyorlardı. Şu ve şu yani şehadet parmağıyla küçük parmağını göstererek eşittir. Bu sünnet hilafeti zamanda Muaviye radiyallahu anh'e ulaşmış. O da buna göre amel etmiştir. Bütün Müslümanlar da bunu uygulamışlardır. Sünnete uymayan bu hükmü Ömer radiyallahu anh'ın namına bir eksiklik sayılamaz. Çünkü kendisine bu bahsedilen hadis ulaşmamıştır. Bunun gibi gerek Ömer radiyallahu gerekse oğlu Abdullah ile bazı büyük sahabeler, hacca niyet eden bir kişinin... Hem ihrama girmeden önce hem de akabe cemresini attıktan sonra Mekke'ye dönmeden önce güzel koku sürünmesinin haram olduğunu söylüyorlardı. Kendilerine Ayşe radıyallahu anh han rivayet ettiği şu hadis-i şerif ulaş, ulaşmamıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihrama girmeden önce ve bir de son tavaftan önce haram ve helalin sınırlarını belirlemek için güzel koku süründü. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Mes giymiş bir kimseye çıkarıncaya kadar yani vakti sınırlanmaksızın abdest alırken mes etmenin caiz olduğunu söylüyordu. Bu konuda kendisine iştirak eden başka zatlar da vardı. Bu konudaki sünneti kendileri gibi olmayan kimseler bildiği halde Mesih müddetini sınırlayan hadis onlara ulaşmamıştı. Halbuki bu, bu hadis, bu husus çeşitli yollardan sahih olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiştir. Osman radıyallahu Eşi vefat eden bir hanımın ölü evinde iddet bekleyeceğini bilmiyordu. Kendisine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın kız kardeşi Füraya binti Malik, kendi kocası vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükmü söyledi. Şöyle buyurmuşlardı. İddet zamanı doluncaya kadar evinde bekle. Osman radıyallahu anh bunu öğrenince bunun gereğine göre hareket etti ve görüşünü değiştirdi. Yine Osman radıyallahu anh'a, Kendisi için avlanmış olan bir av hediye edilmiş. O da yemeğe niyet etmişti. Ali radıyallahu ona Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisine hediye edilen bir eti reddettiğini haber verdi. Ali radıyallahu anh de böyleydi. O şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis içtince Allah'ın dilediği kadar ondan faydalanırdım. Bir başkası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bana bir hadis naklederse yemin teklif ederdi. Ravi yemin ederse kabul ve tasdik ederdim. Ebu Bekir radiyallahu anh bana nakletti ve Ebu Bekir doğru söyler. E, Ali radıyallahu anh söze böylece girmiş ve meşhur tevbe namazı ile ilgili hadisi nakletmiştir. Ali radıyallahu anh İbn Abbas ve daha bazı daha başka e, sahabelerle eşi vefat eden bir hanım şayet hamile ise iki müddetin en uzunu kadar bekler. Yani çocuğu dünyaya getirmesi için gerekli zamanı, eşi vefat edenin başkasıyla evlenebilmesi için beklemesi gereken zamandan hangisi uzunsa o kadar bekler sonra evlenebilir diye fetva vermişlerdi. Bunlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sübeyatul Eslemiye hakkındaki sünneti ulaşmamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hanım için beklemesi gereken müddet çocuğunu doğurmasıyla sona erer buyurmuştur. Ali, Zeyd, İbn Ömer ve daha başka sahabeler Allah hepsinden razı olsun. Müfevviza. Yani mehir e, tayin edilmeksizin nikahlanan kadının eşi vefat ederse kendisine mehir düşmez diye fetva vermişlerdi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın eee ah bin Vaşık hakkındaki sünnetinden haberleri olmamıştı. Aleykümselam ve rahmetullah ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın asabından Bunlara benzer olarak nakledilen fetva ve davranışlar oldukça fazladır. Sahabeden sonrakilere gelince onları saymak bile mümkün değildir. Çünkü binleri de aşar. Bunlar ümmetin en alim, fakih, muttaki ve üstün fazilet sahibi kişileridir. Kendilerinden sonra gelenler ise bütün bu vasıflarda onlardan eksik durumdadırlar. Bazı sünnetlerin bunlarca da bilinmemesi doğaldır. Sahih olan her hadisin bütün müştehitlere veya muayyen bir müştehide ulaştığını iddia eden herkes büyük bir hata etmiş olur. Bir kimse çıkıp da hadisler toplandı ve kitaplara yerleştirildi. Bu durumda onlardan bir müştehide bir şeyin gizli kalması düşünülemez diyemez. Çünkü meşhur hadis mecmuaları mezhep imamlarından sonra derlenmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerinin Muayyen hadis kitaplarında toplanmış olduğunu da kimse iddia edemez. Bu doğru olsa bile kitaplarda onların hepsini bir alim, tek bir alim bilemez. Bu hemen hemen hiç kimse için mümkün olmamıştır. Bir alimin yanında bazen birçok hadis mecmuaları olur da kendisi onların içindekileri bile tamamen ezbere bilemez. Hatta bu hadis mecmualarının tedvini, derlenip toparlanması devrinden önce yaşamış olanlar, sonra gelenlerden daha geniş sünnet bilgisine sahip idiler. Zira onlara sahih ve güvenilir vasıtalarla vasıla olan ulaşan bazı hadisler bize ya hiç gelmemiş veya meçhul bir yol ile yahut e, kesintili bir isnatla gelmiştir. Onların kitapları zihinleri ve kalpleriydi hafızalarıydı. Bu hafızalar kitaplardakinden kat kat fazlasını içerirdi. Durumu bilenler bundan asla şüphe etmezler. Bir kimse çıkıp da bütün hadisleri bilmeyen müştehit olamaz demez. Zira müştehit Allah Resulü Aleyhissat Vesselam'ın hükümlerle ilgili bütün iş ve sözlerini bilsin dersek İslam ümmeti içerisinde bir tane bile müştehit yoktur. Alimin varabileceği derece bunların çoğunu bilmekten ibarettir. Öyle ki ahkam hadislerinden onun bilemediği teferruat ve tafsilat ile ilgili az bir miktardır. İşte hadislere aykırı söz ve ihtarâtları bu kısımda vuku bulmaktadır. İkinci sebep, hadis müştehide kadar gelmiş bulunur da kendisi onu sahih ve sabit olarak görmez. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Birincisi, hadisi kendisine nakleden veya daha önceki ravi yahut raviler zincirinden başka birisi müştehit tarafından tanınmaz, meçhul olur. İkincisi, yalancılıkla itham edilmiş veya hafıza sağlam olmayan bir tarafından rivayet edilmiştir. Üçüncüsü, muttasıl bir senetle değil, yani böyle kesintisiz bir isnatta değil de, munkatı, arada isimleri zikredilmeyen kişilerin bulunduğu bir senetle rivayet edilmiş olabilir. Dördüncüsü, hadisin lafızları, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkış şekli zapt edilememiş olabilir. Halbuki aynı hadis, başka bir müştehidin yanında sahih ve sabit kabul edilebilir. Bunun da sebepleri vardır. Bu müştehide, hadisi rivayet edenler, Mu'temet, güvenilir kimselerdir ve senet, muttasıldır. Birinci müştehidin tanımadığı meçhul ravi, bu müştehit tanıyabilir. Birinci müştehide rivayet eden, cerh edilmiş, muteber olmayan kişiler yerine, diğer müştehide muteber kişiler rivayet etmiş bulunabilir. Hadis başka bir yoldan, muttasıl olarak, kesintisiz olarak gelmiş olabilir. Hadisin lafızları, ...başka hadis hafızları tarafından iyice zapt edilmiş olabilir. Eldeki hadisin sahih olduğunu gösteren ona yakın başka rivayetler mevcuttur. Bu ikinci sebeple meydana gelen hadise aykırı fetvalar çoktur. Özellikle tabi'in, tebevd tabi'in ve meşhur imamlara kadarki nesilde... ...bu öncekilerden daha çok olmuştur. Çünkü zaman ilerledikçe hadisler daha geniş yerlere ve şahıslara yayılmış... Bazı alimlere sahih yollardan gelirken diğerlerine de zayıf isnatlarla gelmiştir. Bu sebeple de birinin nezdinde hüccet olurken, hüküm kaynağı olurken diğerine aynı vasıfla gelmediğinden hüccet olmaz. Aynı sebeple birçok alimin şöyle dediği olmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu meselede benim görüşüm şudur. Bu konuda şöyle bir hadiste rivayet ediliyor. Eğer o hadis sahih ise benim görüşüm de ondan ibaret olur. Bu hadisin sahih olmaz şartıyla hükmün ona göre olacağını ifade eder. Üçüncü sebep, müştehitlerden birisinin kendi iştihat ve görüşüne göre hadisi zayıf saymasıdır. Halbuki başka bir müştehit aynı hadisi sahih sayabilir. Bu durumda müştehitlerden hangisi haklı olursa olsun, hatta her müştehit isabet edicidir görüşünü savunanlara göre her ikisi de haklı bulunsun. Mesele değişmez. Birisi hadise aykırı iştihatta bulunmuştur neticede. Bunun da birkaç sebebi vardır. Hadise rivayet edenlerden birini bir müştehit sika, güvenilir kabul ederken diğeri de zayıf kabul eder. Hadis ravilerinin durumlarını bilme işi geniş bir ilim dalıdır. Bu mesele muaddislere, hadisinde uzman olanlara e, bırakılır. Bu durumda da bazen raviyi zayıf kabul eden bu hükmünü ve cerhini gerektiren bir sebebe e, muttali olduğu için haklı olabileceği gibi bazen de bu sebebin cerhi gerektirmediğini ileri sürerek ravi'yi güvenilir kabul eden de haklı olabilir. Bir sebebin ravi'yi muteber olmamasını gerektirmesi ya buna yeter olmadığı için veya ravi'de de cerh hükmünü önleyecek bir mazeret bulunduğu içindir. Bu da geniş bir ilim ve inceleme konusudur. Ravilerin durumlarına inceleyen alimlerin de diğer ilim adamlar gibi ittifak ve ihtilafları vardır. Müştehitlerden biri, kendisine rivayette bulunan muhaddisin bu sözü edilen hadisi üstadımdan duymadığına, diğeri ise duyduğuna kani olabilir. Bunun da belli sebepleri vardır. <gülüyor> muhaddisin hayatında iki değişik hal bulunabilir. Normal hali, yani istikamet üzere bulunduğu hali, bir de bozuk hali, ızdırap hali. Buna örnek olarak hafızasının zayıflamasını veya kitaplarının yanmasını zikredebiliriz. Ee, mesela Abdullah bin Lehiya, e, kitaptan yazdığı defterlerden rivayet ettiği sırada güvenilir bir ravi idi. Fakat bu zatın kitaplar yanmış ve hafızasından rivayet etmeye başlamıştır hafızası da çok sağlam olmadığı için hafızasından rivayetlerinde bazı kusurlar söz konusu olmuştur. Bu sebeple muhatti imamlar Abdullah bin Lehiyadan gelen rivayetleri iki kısma ayırırlar. Sadece defterinden yaptığı rivayetleri e, bilinen kimselerden hadislerini alırlar. Bunun dışında bu durumu bilmeyen kimseler rivayetlerini ise almazlar. Müştehitlerden biri Hadisin muaddis tarafından hangi halinde rivayet edilmiş olduğunu bilmez de diğer iyi halinde rivayet ettiğini e, diğer müştehit bilebilir. Muhaddis rivayet ettiği hadisi sonradan unutur ve bir daha hatırlayamaz veya rivayet ettiğini inkar eder. Müştehitlerden biri bunun hadise dokunduğunu, onu zayıflaştırdığını, diğeri ise aksini itikad eder. Bu mesele de malum bir meseledir. Hicaz ekolü mensuplarının çoğu kendi kaynaklarında aslı bulunmadıkça Şan veya Iraklıların hadislerini delil olarak kabul etmezler. İşlerinden birisi şöyle demiştir. Iraklıların naklettiği hadisleri ehli kitabın haberleri gibi tutarak ne kabul ne de reddediniz. Bir başkasına da şöyle dendi. Süfyan Mansur'dan, o İbrahim'den, o da Alkame'den, o da Abdullah'tan rivayet ettiğine göre bir hac diyerek devam ediyor. Bunu dinleyen Hicazlı şöyle dedi: Bu haberin aslı bizimkilerde yoksa kabul etme. Bu davranışının sebebi de şu hadisedir: Onlar kendilerinin Sunneti gereği gibi zapt ettiklerine, hiçbir hususu dikkatlerinden kaçırmadıklarına, Iraklıların ise hadislerinde kabulü için düşünmeyi gerektiren ızdırap ve hatalar bulunduğuna inanıyorlardı. Bazı Iraklılar da Şamlıların hadislerini delil olarak kabul etmiyorlardı. Halbuki çoğunluk bu sebeple hadisin zayıf olduğuna hükmedilemeyeceğini kabul etmişlerdir. Senet sağlam olduktan sonra hadis ister Hicaz'dan, ister Iraklı'dan, isterse Şamlı'dan olsun önemli değildir. Sicistanlı Ebu Davud, meşhur Sünen sahibi İmam Ebu Davud, muayyen şehirlere has hadisler hakkında bir kitap tasnif etmiştir. Bu kitapta Medine, Mekke, Taif, Dimashk, Humus, Rûfe, Basra gibi şehirlere özel kesintisiz bir isnatla, başka yerde değil, yalnızca bu şehirlerden birinde bulunan sünnetleri açıklamıştır. Dördüncü sebep, müştehidin hafıza, zapt ve ahlakı dürüst bir tek kişi tarafından rivayet edilen hadisi, yani haberi i vahid dediğimiz e, hadisleri kabul hususunda da, başkalarınkine benzemeyen şartlar ileri sürmez. Mesela bazıları böyle bir hadisi kabul edebilmek için, Kur'an ayetlerine ve sabit sünnete arzı, bunlara uygun olup olmadığını incelemeye şart koşar. Hadis usulün, yani fıkıh usulü ve umumi kaydelerin kıyasına aykır olursa, ravisinin fakir olmasını şart koşanlar vardır. Hanefi meselindekiler gibi. Yine herkesi ilgilendiren bir konuda, hadisin tek kişi tarafından rivayeti yerine, onun yaygın olmasını şart koşanlar vardır. Haberi vahitleri kabul etmeyenler konusunda değişik zamanlarda e, dersler yaptık. E, haberi vahit eğer sahih bir yolla gelmişse şüphesiz ki hüccettir. Beşinci sebep, hadis müştehide ulaşmış ve sahih kabul etmiş olur da, müştehid sonradan bu hadisi unutabilir. Bu kitap ve sünnet hakkında varit olan bir şeydir. Ömer radıyallahu anh'ın başından geçen şu kıssada da bunun canlı örneklerinden birisidir. Kendisine soruluyor. Yolculuk halinde cünüp olan veya su bulamayan bir adam ne yapar? Suyu buluncaya kadar namaz kılmaz diye cevap verir. Ammar radiyallahu anh ey müminlerin emiri hatırlamıyor musun? Seninle ben devedeydik yani seferdeydik. İkimizin de yıkanmamız gerekti. Ben hayvanın yuvarlandığı gibi yerde yuvarlandım. Sen ise namaz kılmadın. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Şöyle buyurdu. Sana şöyle yapman yeterdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tarif için Ellerini yere dokundurdu, yüzünü ve bir daha dokundurarak elleriyle birlikte kollarını mesetti. Ömer radıyallahu an, Allah'tan kork, ey ammar, dedi. Ammar radıyallahu, anh, istersen bu hadisi nakletmeyeyim, dedi. O da hayır, istediğini yapmakla serbestsin, dedi. İşte bu örnekte Ömer radıyallahu an, şahidi olduğu bir sünneti unutmuştur ve ona aykırı fetva vermiştir. Ammar radıyallahu, anh, kendisine hatırlattığı halde hatırlayamamıştır. Fakat Ammar radıyallahu anh da yalanlamamış, onun nakletmesini de emretmiştir. Bundan daha yerinde bir örnekte şudur. Ömer radıyallahu anh halka hitap ederek, Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eş ve kızlarına verilenden daha çok mehir verirse kabul etmem, mehri sahibine iade ettiririm dedi. Bunun üzerine bir kadın, hanım sahabelerden birisi kalkıp şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Allah'ın verdiği bir şeyden bizi niçin mahrum ediyoruz? Kadın devamla şu ayeti okudu. Bir kadından ayrılıp diğeriyle evlenmek istediğinizde kadına kantarla altın vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. Yani Nisa suresi 20. ayetini okudu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh kendi görüşünden vazgeçerek hanımının görüşünü kabul etti. Bu büyük halife bu ayeti biliyordu fakat hüküm sırasında unutmuştu. İşte Allah'ın indirdiğinden başkasıyla Hükmeden herkes kafirdir diyenlere de burada açık bir reddiye vardır. Rivayet edildiğine göre Cemal Savaşı'nda Ali radıyallahu anh Zübeyir radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü ikisine ait olan bir ahdini hatırlatmış. Bunun üzerine Zübeyir radıyallahu anh savaşı terk etmişti. Bu türden olaylar Selefte ve daha sonrakilerde çok defa vuku bulmuştur. Altıncı sebep müştehidin Elindeki hadisin araştırdığı hükme delalet ettiğini bilmemesi. Bunun da bir takım sebepleri vardır. Hadisteki hükümle ilgili kelime garip olabilir. Yani müştehide göre manası ihtimalli ve kapalı olabilir. Bazı hadislerdeki müzabene, muhakale, muhabere, mülamese, münabeze, garar gibi kelimeler bu tür kelimelerdendir. Alimler bunların manasını açıklama konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Şu merfuh hadiste bunun örneklerindendir. İlâk halinde yapılan boşama ve azat etmenin hükmü yoktur. Zira bazı alimler hadisteki ilâk kelimesini zorlamak yani ikrah manasında anlamışlardır. Bu mana doğruysa buna muhalefet edenler bu bahsedilen manayı bilememişlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müştehit, hadisteki bir kelimeyi kendi zamanında ve memleketinin örfünde kullanılan anlamda ele alır. Halbuki onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir manada kullanmıştır. Fakat o kelimenin lugat manasını almanın kayde olduğunu düşünerek muhalif mana üzerinde yürür. Nitekim bazı alimler nebiz içmeye ruhsat veren bazı nakilleri duyunca bunu kendi kullandıkları manada alarak sarhoş eden içkilerden biri sanmışlardı. Halbuki birçok hadislerde bu kelimenin manası açıklanmıştı. Buna göre biz tatlandırmak için içine hurma, koru üzüm gibi şeyler atılan ve köpük atmadan, sarhoş edecek bir hale gelmeden önce içinden şerbet demekti. Bunun gibi bazıları da hamr kelimesini kendi yugatlarında kullanılan manada almışlar. Özellikle köpük atıp sarhoş edici hale gelmiş üzüm suyu sanmışlardı. Hanefiler e, burada kastedilen Hanefi mezhebi mensuplarıdır. Ebu Hanife bu görüşü beyan etmiş. "Hamr sadece üzümden elde edilir." demiş. Tahavide, şerh Şerhu Asar kitabında bu görüşü delillendirmeye çalışmıştır. Ha bu ki bu, her sarhoş eden şey hamrdır. Hamrın azı da çoğu da haramdır. Hadisine aykırıdır. Evet. Hamrın sarhoşluk veren bütün ilişkileri kapsadığı sayı hadislerde açıklanmıştır. Bazen kelime müşterek, yani sesli veya mücmel manası zor anlaşılan yahut hakikat ve mecaz manaları arasında muhtemel olur. Müştehit kelimeyi en yakın anlamıyla alır da kast edilen diğer mana e, onun almadığı anlam olabilir. Nitekim sahabeden bir topluluk orucun yeni farz edildiği sırada beyaz ip ve siyah ip tabirlerini bundan kast edilenin fecir vakti olduğu halde maddi manada ip alarak bu manada el almışlardı. Bazıları, yüz ve ellerinizi meshediniz ayetindeki küm tabirini, omuza kadar eller manasında almışlardı. Bazen de bunun sebebi, sözün, manaya delaletinin gizli olmasıdır. Çünkü, sözlerin, lafızların kastedilen manalara delalet, şekil ve yolları, saylamayacak kadar çoktur. İnsanlar sözleri anlama konusunda, Allah Teala'nın, e, lütfuna göre çeşitli derecelerde bulunurlar. Sonra bir kimse sözü genel olarak anlar, muayyen bir olay veya muayyen bir şeyin, belli bir şeyin genel hükme girip girmediğini anlayamaz. Bazen önce anladığı halde sonra unutabilir. Bu konu Allah'tan başkasının zapt edemeyeceği kadar genişlik arz eder. Bazen de adam yanılarak söze Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği Arapçan ihtiva etmediği bir anlam verir. Yani Arapça'da, Kureş lisanında bilinmeyen bir anlam yükler. Yedinci sebep, hadisin kastedilen manaya delaletini kabul etmemektir. Bu, bununla bir önceki sebebin arasında şu fark var. Önceki, sözün kastedilen manaya delalet tarzını anlayamamıştı. Bu ise delalet tarzını anlamakla beraber böyle bir delalet ve anlayışın doğru olmadığına inanır. Bunun da sebebi bu bahsı geçen müştehidin iştihat usulü bakımından bu çeşit delaleti reddeden bir görüşe sahip bulunmasıdır. İster bu görüşünde isabetli olsun ister hatalı fark etmez. Mesela, aleyküm selam ve rahmetullah. Şu molü kapsamı daraltılmış, tahsis görmüş, genel manalı sözün muteber delil olmamasına bir sebep ve olay üzerine gelmiş bulunan umumi hükmün, genel hükmün, Yalnızca o olay ve sebebe ait olacağını, tek başına emir sıgasının vücubu gerektirmediğine, böyle bir emrin fevri yani gereğinin derhal yerine getirilmesini gerekli kılmadığına, başında eliflan bulunan marifenin umum, genellik ifade etmediğine, memfi yani olumsuz fiillerin kendi zatlarını veya bütün hükümlerini nefyetmediğine, reddetmediğine, iktizada muzmer ve manalarda umumilik olmadığına Bunlar gibi şeylere inanmak gibi e, örnek verilebilir. Fıkıh usulü ilminden doğan ihtilafların yarısı bu kısma dahildir. Yine de mücerret ve nazari usul kaideleri bütün ihtilaf edilen delaletleri içine almamıştır. Belli bir delaletin, belli bir delalet türü içerisine girip girmediği konusundaki ihtilaf da buna dahildir. Bir lafzın, müşterek anlamlılardan olduğu ve hangi manasının kastedildiğini gösteren bir karine de bulunmadığı için onun mücmel olduğuna yani böyle kapalı ifadeli olduğuna inanmak gibi. 8. sebep bir delalet ve mananın karşısında bunun kastedilmediğini gösteren başka bir delilin bulunduğuna müşteidin inanması bu sebeplerden birisidir. Genel ile özelin, mutlak ile mukayyedin, mutlak emirle vücubu ortadan kaldıran bir delilin hakikatle mecaz delaleti gibi e, bunlara benzer şeylerin karşılaşmaları da e, bu kısma örnektir bir kısmı da oldukça geniştir Çünkü sözlü delaletlerin birbiriyle karşılaşması bunlardan birini diğerine tercih e, konusu oldukça geniş bir e, detayı gerektirir 9 sebep müstehit bir hadisin ya mensuh olduğunu ya zayıf olduğunu, veya tevili götürürse müevvel bulunduğunu, bunu gösteren ve ittifakla bu kuvveti taşıyan ayet, hadis ve icma gibi diğer bir delil ile karşılaşmış ve çatışmış bulunduğunu anlanır. Bu da birkaç türlü olur. Bu üç ihtimalden birinin mevcut olduğuna inanır, fakat hangisi olduğunu kestiremez. Kesin olarak onu karşılayan delili tercih eder ve eldeki hadisin mensuh veya tevil edilmiş olduğunu anlar. Fakat bu mensuh hükmünde sonra geleni önce gelmiş bilerek tevil hükmünde ise bir sözü çekilip götürülmeyeceği bir manada tevil ederek ve bu tevili önleyen bir delil gö göremeyerek hata edebilir. İlk bakışta iki delil çatışmış gibi göründüğü halde şu ihtimaller bulunabilir. Hadisin karşısında bulunduğunu sandığı delilde bu zıt delalet mevcut olmaz. Yani e, bu zıt anlam söz konusu değildir. Zıt mana ifade eden hadis Metin veya senet bakımından birinci hadisin derece ve kuvvetinde olmaz. Bu durumda şaz olur. Birinci hadis için bu sayılan sebeplerden birisi söz konusu olabilir. İddia edilen icmanın sebebi çok defa çoğunluktan farklı görüş ileri süren müştehidi bil bilememekten kaynaklanır. Birçok büyük alim biliriz ki bazı konulardaki sözlerin sebep ve dayanağı aynı konuda başka türlü düşünenleri bilemeyişleridir. Kendi görüşleri elde ettikleri deliller sebebiyle söylediklerinden farklı olduğu halde hiçbir kimsenin demediğini demiş olmak gibi bir sivirlikten çekinerek asıl görüşlerini ileri sürmemişlerdir. Hatta bazıları ihtimalli konuşarak şöyle demişlerdir. Eğer bu meselede icma varsa uyulmaya en layık görüş odur. Fakat icma yoksa benim görüşüm şöyle ve şöyledir. Mesela buna örnek vermek gerekirse, kölenin şahitliğini caiz gören bir kimsenin bulunduğunu bilmiyorum sözü. Halbuki kölenin şahitliğinin caiz olduğu görüşü Ali, Enes, Şurayh gibi zatlardan nakledilmiştir. Kısmen azat edilmiş kişinin varis olamayacağında icma ve ittifak edilmiştir denilmiştir. Halbuki böyle bir şahsın varis olacağı Ali ve i̇bn Mesud radıyallahu anh'den nakledilmiştir. Aynı konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan nakledilmiş Hasan hadisi vardır. Bir başkası şöyle diyor. Namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumayı farz kılan birinin olduğunu bilmiyorum. Halbuki bunun farz olduğu görüşü Ebu Cafer el-Bakır'dan nakledilmiştir. Bunun sebebine gelince pek çok alimin bilgi kaynağı kendi bulunduğu yerlerdeki alimlerle diğer bazı alimlerin bildiklerinden öteye geçmiyor. Mütakkim dikkat edilirse, mütekaddiyim yani önceki alimlerden çoğunun Yalnız Medine'lilerin ve Kufe'lilerin görüşlerini bildikleri anlaşılır. Sonrakilerin ise çoğu tabi olduğu iki üç alemden başkasının görüşünü bilmez. Bildiklerinin görüşüne uymayan da icmaya aykırı zanneder. Çünkü aynı görüşü daha önce de ileri sürmüş hiç kimse veya kimseleri bilmemektedir. İşte böyle birisi bildiğine uymayan bir hadisle karşılaşınca icmaya aykırıdır korkusuyla veya icmaya aykırı zannettiğinden bu göre hükmetmemektedir. Mesela günümüzde, son günlerde şöyle bir şeyle karşılaştık. Malumdur ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ve daha başka sahabilerden de geliyor rivayet. Cabir bin Abdullah, Ebu Hureyre, İbni Mesub gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hazarda iken, başka hiçbir sebep yokken, yani namazı kasretmeye gerektiren hiçbir sebep yokken, mukim iken namazları cem etti. Bu rivayet sahih olarak gelmiştir. Bazıları tuttu buna, icmaya aykırıdır diyerek reddetmeye kalkıştı ve bununla amel edilmeyeceğini ileri sürdü. Halbuki e, Hafız İbni Recep, Fetul Bari isimli Bukhari şerhinde, sahabe döneminden İbn Abbas, İbn Mesud, Cabir bin Abdillah, Ebu Hureyre radıyallahu anhı, Tabi'in döneminden İbn-i Sirin radıyallahu anhı, tebev Tabi'in döneminden Malik bin Enes radıyallahu anh'ı bu şekilde yani mukim iken namazları cem etmeye fetva verenler arasında zikretmektedir. Evet, yani böyle bir icma söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hadise, sözü geçen bu hadise aykırı bir icma söz konusu değildir. İşte bazı hadislerle amel etmeyenlerin çoğunun mazereti bundan ibarettir. Bazıları bu konuda gerçekten mazurdurlar. Bazıları ise gerçekten mazur olmadıkları halde kendilerini öyle zannederler. Bundan önceki sebeplerle bundan sonrakilerin çoğunda da durum aynı şekildedir. Onuncu sebep, hadisin zayıf, mensuh veya müevvel yani başka bir manası kastedilmiş olduğuna delalet eden bir başka delille karşılaştığında, başkası inanmadığı halde muayyen bir müştehit inanmış olabilir. Bazen belli bir hadis değil de onun içine girdiğin nevi bir türü çatışmış sayılabilir. Bazen de gerçekte böyle bir çatışma olmadığı halde müştehit böyle zannedebilir. Nitekim kufe ekolü mensuplarının sahih hadisle Kur'an'ın zahirini karşı birbirine çelişkili görmeleri bu türdendir. Onlar Kur'an-ı Kerim'in umumi manalı yani genel anlamlı ve buna benzer ayetlerini Hadisin nasına takdim ve tercih ederler. Bazen de aslında zahir olmayan zahir lafzından zahir olmayanı zahir lafzından anlaşılır saymışlardır. Çünkü sözlerin manaya delaletlerinin pek çok çeşitleri vardır. İşte bu sebeple onlar şahit ve yeminle hükmü e, bu konuda gelen hadisi kabul etmemişlerdir. Halbuki başkalarına göre Kur'an-ı Kerim'de bir şahit ve yeminle hüküm vermeyi men eden açık bir ayet yoktur. Eğer böyle bir ayet bulunsaydı yine başkalarına göre bir çelişki olmayacak sünnet ayeti tefsir etmiş olacaktı. Bu kaydıyla ile ilgili olarak İmam Şafii'nin sözleri malumdur. Bunu Er Risale adlı eserinde bulabilirsiniz. İmam Ahmet bin Hanbel'in de sünnetin tefsirine lüzum olmadığını... Kur'an ayetlerinin zahir manalarının her şeye kâfi geldiğini iddia edenlere reddiye olmak üzere e, meşhur bir risalesi vardır. Bu risalede ileri sürdüğü delilleri buraya almaya imkan yoktur. Bazı hadislerle amel e, etmemelerinin e, bu 10. sebebi içerisinde şunlar da vardır. Kur'an-ı Kerim'in umumi ifadeli bir ayetini tahsis eden, Mutlakını kayıtlayan veya hüküm ve manasına ilavede bulunan sünnetleri kabul etmemek. Buna inananların şöyle demeleri. Mutlak bir ayeti kayıtlamak gibi nas üzerine ilavede bulunma işi nesihtir. Umumi bir ayeti tahsis etmek nesihtir derler. Bu onuncu sebebin diğer örnekleri şu şekilde. Medine fakihlerinin bir kısmı Medineli sahabe ve tabiinin tatbikatını göz önüne alarak ona aykırı görünen hadisle amel etmezler. Bu aykırılık üzerinde ittifak, habere tercih edilmesi gereken bir delildir derler. Alışverişte meclis yani e, alışveriş hakkının yapıldığı yer muhayyerliği ile ilgili hadise e, muhalefet etmeleri bu prensiplerine dayanır. Halbuki diğer birçok fakire göre Medineliler bu meselede ittifak değil ihtilaf etmişlerdir. Zaten ihtilaf değil de ittifak bile etmiş olsalardı, başkaları bunlara muhalefet edince muteber delilin haber ve sünnet olması gerekirdi. Yani hadiste gelenin olması gerekirdi. Her iki şehir, her iki şehir ekolü de, her iki ekolden birçok kişi bazı hadislerle kıyası celinin birbiriyle çatıştığı görüşünde bulunarak hadisle amel etmemişlerdir. Zira onlara göre genel kaydeler, Birçok ayet ve hadisten çıkarılmış umumi hükümler bir habere bakılarak bozulamaz. İşte hadisle amel etmemelerine sebep olan bunlar ve bunlara benzeyen birçok e, çelişki e, iddiaları vardır. Bu çelişkileri tespitte isabetler olabileceği gibi hatalar dolmuştur. Büyük imamların bazı hadisleri tatbik mevkiine koymamalarına sebep olan bu 10 sebep açık olarak ortadadır. Birçok hadislerde vardır ki, onlarla niçin amel edilmediklerine e, biz muhtali olamamışızdır, sebebini bilemiyoruz. Çünkü ilmin elde ediliş yolları son derece geniş olduğu gibi, biz de alimlerin gönüllerindeki sebepleri ve malumatı bilgi dağarcığımızda toplamış olamayız. Mesela diyorlar ki, hadis zikrediyorsun, Yahu Ebu Hanife falan alim, filan alim, senden benden daha iyi alim. O zaman onlar bu hadisi görmemiş mi? Onlar niye bu hadisle amel etmemiş gibi e, ihtimaller zikrediliyor, zikrediliyor. Biz o alimin hangi delile istinaden o hadisle amel ettiğini bilmiyorsak, o alimin delilini bilmiyorsak e, ve delilinin biliyorsak da, e, o getirdiği delilin geçersiz olduğunu biliyorsak onunla amel edemeyiz. Hadisin gösterdiğiyle amel etmek zorundayız. Zira e, hadise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir söze veya fiiline muhalefet etmek e, o imama, o alime muhalefet etmekten daha şiddetli bir tehditi gerektiriyor. Alim dayandığı delili bazen açıklar, bazen de açıklamaz. Açıkladığı takdirde bu bazen bize ulaşabilir, bazen de ulaşamaz. Ulaştığı zaman onun istidlal tarzını, delil getirme tarzını anladığımız olduğu gibi anlayamadığımız da olur. Bu delil ve istidlal haddi zatında doğru olsun olması durum değişmez. Evet, biz bunları böylece kabul ettikten sonra deriz ki, sahih bir hadise dayanmak suretiyle delili ortada olan ve bir kısım fıkıh alimleri tarafından da kabul edilen bir görüşü, kendince bu delili reddedebilecek bir şeyi olan fakat bu delili Bizce meçhul bulunan bir alimin söz ve görüşü karşısında terk edemeyiz. Çünkü delilini bilmediğimiz ikinci alimin ilmi ne kadar çok olursa olsun onun yanılması ihtimali şer'i delillere hatanın yol bulması ihtimalinden daha çoktur. Zira kitap ve sünnet delilleri Allah'ın bütün kullarına kesin buyruk ve hücceti olduğu halde alimin görüşü böyle değildir. Kitap ve sünnet delili Kendisi gibi bir delille çelişip karşılaşmadıkça hatalı olamayacağı halde alimin görüşü böyle değildir. Hadisle amel etmeyen alimin elbette dayandığı bir delil vardır sözüne dayanılarak hadislerle amel etmemek caiz olsaydı elimizde bu türden hiçbir delil kalmazdı. Biz hiçbir hadisle amel edemezdik. Şu halde bizim maksadımız hadisler böyle bir ihtimalle terk edilir demek değil. Din alimlerinin bazı hadislerle amel etmemelerinde mazur olabileceklerini anlatmaktır. Onlar bunda mazur oldukları gibi, biz de onların delilsiz terklerini terk ederek hadisle amel etmekte mazur oluruz. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gelip geçmiş bir topluluktur. Kar ve zararlarda kendilerine aittir. Yine Nisa Suresi 59. ayetinde bir şey üzerinde ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulünün hükmüne götürünüz. Bir kimsenin görüş ve sözüne dayanarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine muhalefet, Aleyküm Selam ve Rahmetullah, hiçbir kimsenin haddi ve hakkı değildir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anh'ıma kendisine bir şey soran kişiye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle cevap vermiş. Bunun üzerine o adam, Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyorlar deyince, Üzerinize gökten taş yağmasından korkarım. Ben Allah Resulü şöyle buyurdu diyorum, siz Ebu Bekir ve Ömer'in sözünden bahsediyorsunuz. Aleykümselam selam ve Evet, bir hadisle amel etmeyi terkin, bazı sebepleri olduğu anlaşıldığına göre, içinde helal veya haram hükmü bulunan bir sahih hadisle karşılaşılır ve terk sebeplerini anlattığımız alimlerden birinin de bu hadisle amel etmediğini görürsek, haramı helal kıldığı yahut helali haram kıldığı veya Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hüküm ve amel ettiği için adı geçen alimin ceza göreceği itikadına sapılmamalıdır. Aynı şekilde bir hadiste lanet, Allah'ın gazabı gibi bir tehdit bulunur da, bu bahsedilen sebeplerden dolayı bir alim de bu hadisi tatbik sahasına koymamış olursa, bunun da o tehdide müstahak olduğu zannedilmemelidir. Aleykümselam ve rahmetullah Bu hususlar Bağdat Mutezilesinde Bişr el-Merisi ve ona benzer birkaç kişi müstesna bütün İslam alimlerince ittifakla kabul edilmiştir. Bunlar adından yanılan kimsenin ceza göreceğine e, kanaat etmişlerdir. Bu yanlıştır. Çünkü haram işleyen kimsenin ceza tehdidinin kapsamına girebilmesi için haram hükmünü ya bil fiil bilmeli yahut bilme imkanına sahip bulunmalıdır. İslami merkezlerden uzak yerlerde yetişen veya yeni Müslüman olan bir kimse, haram olduğunu bilmediği bir şeyi işlerse günahkar olmaz ve kendisine şer'i ceza tatbik edilmez. Haram fiili bilmeden işlerken, şer'i bir delile dağınmış olmasa dahi durum böyle olunca, haram kılan hadis kendisine ulaşmamış, zıttını işlerken de dini bir delile dayanmış bulunan kimsenin ceza görmemesi hakka daha yakındır. İşte bu sebeple ictihadında hata eden bile övgü ve sevaba layık görülmüştür. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Enbiya suresi 78 79. ayetlerinde. Davut ve Süleyman da bir kavmin koyunları tarafından geceleyin tahrip olunan ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de şahit olmuştuk. Biz bu hükmü Süleyman'a öğretip anlattık. Ona da Davut'a da hikmet, ilim ve marifet verdik. Bu ayette Allah Azze ve Celle doğru anlayış ve hükmü bu hükümde isabeti yalnız Süleyman Aleyhisselam'a verdiğini ifade buyurmakla beraber her ikisinde ilim ve hüküm yönünden övmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bukhari ve Müslim'de Amr bin As radiyallahu anh'den rivayet edilen şöyle bir hadis-i şerif vardır. Allah Resulü ve Vesselam buyurdu ki Hakim adıyla hüküm verir ve isabet ederse kendisine iki ecir, iki sevap, iki karşılık vardır. adında hata ederse bir ecir vardır. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, müştehit hata bile etse ecir kazanmaktadır. Bu ecir adından dolayıdır. Hatası da affedilmektedir. Çünkü her hadisenin hükmünde isabet ya imkansızdır ya da çok güçtür. Halbuki Allah Azze ve Celle, Hacı Suresi 78. ayetinde, o dinini size güç kılmamıştır, dininde size güçlük kılmamıştır buyuruyor. Yine Bakara 185. ayetinde Allah sizin için kolaylık olsun ister, güçlük istemez buyuruyor. Yine buhari ve Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu rivayet ediyorlar. Hendek Savaşı yılında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir münasebetle sahabelerine hiçbiriniz Beni Kureyza'ya varmadan ikindi namazını kılmasın buyurmuştu. Sahabeler yoldayken ikindi namazının vakti geldi. Bazıları beni Kurayza'ya varmadan kılmayız dediler. Bir kısmı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı bu değildir diyerek yolda ikindiyi kıldılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu iki gruptan hiçbirini kınamadı. Şimdi bunlardan birinci grup Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabını bütün hallere kapsayıcı olarak ele almışlardı. Onlara göre namaz vaktinin geçmesi de bu hallerden biriydi. İkinci grup ise... Dayandıkları bir delille namazın geçirilmesini bu emrin içine dahil etmiyorlardı. Çünkü bunların anlayışına göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı bir an önce oraya gidiniz demekti. Bu fakihlerin meşhur ihtilaflarına konu teşkil eden genel hitap ve hüküm kıyas ile tahsis edilebilir mi? meselesidir. Bununla beraber namazı yolda kılmış olanlar daha doğru hareket etmişlerdir. Bilal radiyallahu 2 sağlık yani yaklaşık 2,5 kilo ya 2 kilo 750 gram ağırlığında bir şeyi bir sağa karşılığında satın aldığında Nebi aleyhisselatü vesselam bunu geri vermesini emretmiş. Fakat kendisine faizcilik muamelesi yapmış gibi ceza vermemiş, acı söylememiş, lanet ve fısk ifadesi kullanmamıştır. Çünkü Bilal radiyallahu bu işi yaparken onun haram olduğunu bilmiyordu. Aynı şekilde Adi bin Hatim ile bazı sahabeler oruçla ilgili olan fecrin beyaz ipi siyah ipinden edilince kadar yiyip içiniz ayetindeki beyaz ve siyah ipin gerçek manada ip olduğuna e, kani olmuşlardı. Bu sebeple bir siyah bir de beyaz ip edinip bunların birbirinden ayrılması mümkün olacak aydınlığa kadar yiyip içerlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Adi'ye şöyle dedi. Öyleyse senin yastığın oldukça geniş. Bunlar gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı manasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle, bu onun yanlış anladığına işaret buyurmuştur. Fakat büyük günahı olan kasten oruç yeme cezasını ona vermemiştir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine soğuk bir günde başından yaralanan ve şer'an yıkanması yani gusletmesi e, gereken bir kişiye bütün... E, yani usul abdesti alman, bütün vücudunu yıkaman gereklidir diye fetva verenlerin durumu da böyledir. E, bu adam söz edilen bu fetva üzerine yıkanıp vefat ettiği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam fetva verenlere Allah onları kahretsin, adamı öldürdüler. Madem bilmiyorlar, bilene sorsalar ya, acizin bilgisizliğin e, ça çaresi ve ilacı sormaktır buyurmuştu. Bu adamların bu bahsedilen cezaya uğramalarının sebebi iştiada ehliyetli olmadıkları halde yani meselenin hükmünü Allah ve Resulünden gelen bir e, hüküm olarak bilmedikleri ve Allah Resulü ve Vesselam'a gelip sorma e, imkanları olduğu halde kendi görüşleriyle fetva verip hataya düşmüş olmalarından dolayıdır. Yusame bin Zeyd radıyallahu anh, La ilahe illallah diyen birini öldürdüğünde Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona, kısas, kefaret veya tazminat cezası vermedi. Çünkü Üsame radiyallahu anh, korkudan dolayı samimi olmaması muhtemel bulunan ihtidalara yani yeni hidayet bulmuş kimselere kulak asmadan savaşta böylelerinin öldürülebileceğine kanaat etmiş bulunuyordu. Halbuki bu haramdır. Başkaldıran, hakkı tutan tarafa kılıç çekip kanaktan kimseler bunu yaparken şer'i zannettikleri bir delile dayanıyorlarsa kendilerine kısas, diyet ve kefaret gerekmez diyen cumhur alimleri işte bu prensipten hareket etmişlerdir. Mesela isyankarlara, bağilere, haricilere karşı e, bu hükmü uygulayanlar gibi. Ali radıyallahu anh gibi. Bir kimsenin bir nasza aykırı hareket ettiğinde gerekli cezaya müstahak olabilmesinin şartını bu e, deliller ortaya koyuyor. Bu şartın her hitapta ayrı ayrı söylenmiş olmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü birçok benzer vakalarda söylenmiş, kesin bir ilim ve kaydı olarak zihinlerde yerleşmiştir. Dinin emirleriyle amel eden bir kimsenin de Allah Teala'nın vaat buyurduğu mükafata ayrı olabilmesi için yaptığını sadece Allah rızası için yapmış olması, yani ihlasla yapmış olması, sonradan dinden dönerek yaptıklarını iptal etmemiş bulunması şartları vardır. Bu şartlarda mükafat vaat edilen her hadiste söylenmemiştir. Çünkü buna gerek yoktur. Zaten bilinmektedir. Bir kimsenin bir nasla amel etmediği için ceza göreceğini düşünsek bile bu cezayı önleyecek daha başka maniler vardır. Tevbe, istiğfar, kötülük ve günahları affettiren salih ameller gibi, çekilen çeşitli musibetler, belalar gibi, felaketler gibi, şefaati kabul edilen kimsenin şefaati gibi ve en büyük merhamet sahibinin merhameti gibi. Ee, bir insan hakkında bu sebep ve manilerden hiçbir yoksa, ki bu ancak Allah'a açıktan isyan eden ve bu hususta direten birisi hakkında düşünülebilir, işte o zaman bu adam ceza sınırına girer. Bunun manası şudur, şu işi yapmak filan cezayı gerektirir. Bundan da o işi yapmanın çirkin ve haram olduğu anlaşılır. Fakat bu işi yapan her şahsın gerekli cezayı çekeceği hükmü sakattır. Çünkü az önce de anlatıldığı gibi, cezayı çekmek için mazur kılan sebeplerin bulunmaması, affettiren manilerin de yok olması gerekir. Bunu biraz daha açıklayacak olursak, bir hadisle amel etmeyen, onu tatbike koymayan kimseleri üçe ayırabiliriz. Birincisi, bütün Müslümanların ittifakıyla caiz görülen terk amel etmemek. Bunun örneği, kendisine hadis ulaşmayan, bu konuda fetva veya hükmüne ihtiyaç olduğu halde bunu araştırıp, ee, i̇ncelemede kusur etmeyen kimsenin terk etmez. Buna benzer durumları ister e, raşit halifelerden olsun ister başkalarından olsun e, az önce nakletmiştik. Böyle birisine terk kusurundan dolayı bir ceza tereddüp etmeyeceğinde hiçbir Müslüman şüpheye düşmez. İkincisi caiz olmayan terktir. Bu türlüsünün mezhep imamlarından ve büyük müştehitlerinden vaki olmadığı hemen hemen kesin olarak söylenebilir. Fakat bazı alimlerden şu şekillerde meydana gelmiş olmasından korkulur. a. İştihat ederek söyler ama meseleyi anlamakta kusur ettiğinden fetvanın bütün şartları bulunmadan söylemiş olur. b. Bir delille dayanarak mütalaa, görüş beyan eder ama iştihat ve inceleme işi tam olarak derinliğe ulaşmamış olur. c. İştihat ve delil getirmeye dayanarak söz söylemiş olmakla beraber adeti veya başka bir hedefi sebebiyle meseleyi daha derinden tetkik edip sözüyle karşılaşan zıt düşen bir hadisin bulunup bulunmadığını hakkıyla araştırmamış olur. Müstehidin ihtidat ederken, araştırma yaparken sarf edeceği gayret ve kudretin ölçüsü her zaman e, belli olmaz. İşte bu sebeple alimler çözmeye çalıştıkları meselede muteber ihtidatı yapamamanın korkusu içerisinde bulunmuşlardır. Bu bahsedilen kusurlardan e, e, günahları vardır. Ancak günaha ait cezanın suç sahibini bulması için onun tevbe etmemiş olması gerekir. Bazen de bu günahı istiğfar, iyilik, belaya uğramak, şefaat ve rahmet siler ve yok eder. Bu af ve rahmetten şu iki sınıf sahibi, e, sınıf mensubu istifade edemez. Nefis ve hevasına tabi olup haksız ve batıl olduğunu bildiği şeyi müdafaa eden ve bir de bir söz ve görüşün Müsbet veya menfi delillerini bilmeden onun doğru veya yanlış olduğu hakkında kesin hüküm verin. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Kadılar, hakimler üç sınıftır, üç kısımdır. Bunlardan ikisi ateşte birisi cennette olacaktır. Cennetlik olan hakkı bilen ve onunla hükmeden hakimdir. Ateşte olanlar ise bilmediği halde hüküm verenle hakkı bildiği halde ona aykırı hükmedendir. Müftüler de böyledir. Fetva verenler de böyledir. Ancak belli bir şahsın cezai bir fiil görmesinin bu söylediğimiz gibi bir takım engelleri vardır. Yine e, bahsedilen kusurlar ve hatalar türünden bir kısmının büyük imamların bazılarında vaki olduğunu düşünsek bile e, ki bu gibi şeyler onlardan uzaktır veya vaki olmamıştır. Bütün ümmetin sevgisini kazanmış bulunan bu büyük zatların dayandığı sebepler de vardır. Böylece. Birkaç hata onları imamlık mevkinden düşürmez. Çünkü biz onları zaten masum olarak görmüyoruz. Onlar da günah işleyebilirler. Onlar da hata edebilirler. Bununla beraber kendilerinin en yüksek derecelere erdiklerini umuyoruz. Çünkü Allah azze ve celle onlara başkalarına nasip etmediği salih ameller, ibadetler ve güzel haller lütfetmiştir. Aynı zamanda kendileri hiçbir günah ve hata üzerinde ısrar etmemişlerdir. Neticede bu imamlar sahabeden daha yüksek mevkide de değillerdir. Halbuki sahabeyi kiramın verdikleri fetvalar, hükümler, aralarında cereyan eden bir takım kanlı olaylar hakkında da diyeceklerimiz bundan ileri gitmez. Biz bir taraftan kasten olmaksızın bir delile dayanarak belli bir hadisle amel etmemiş olan müştehid ve imamın, alimin mazeretli ve ecirli olduğuna inanmakla beraber Diğer taraftan sayı hadislere rastladıkça ve bunlarla çelişen başka hadis ve ayetleri de görmedikçe onlarla amel ederiz. Birinci inancımız bizi bu amelden alıkoyamaz. Yani alimlerin bu dinde yüksek payelere sahip olduklarına inancımız onların amel etmedikleri hadislerle amel etmemize mani olamaz. Hatta bu hadislerle bütün ümmetin amel etmesinin farz olduğuna, Bunları ümmete duyurmanın da aynı şekilde bizim hepimizin üzerine borç olduğuna inanmamız gerekir. Bu uslarda alimler arasında ittifak vardır. Evet bu sayı hadislerde iki kısma ayrılır. Delaleti kesin olanlar. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğinde ve belli bir manayı kastettiğinde şüphe etmediğimiz bu, ve bunları kesin olarak bildiğimiz hadislerdir. İkinci kısmı ise... Delaleti açık fakat kesin olmayan. Birinci kısma giren hadislerin ilim ve amel konularında kesin olduklarında, şüpheye yer bırakmadıklarında, prensip olarak bütün İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Ancak bazı haber ve hadisler üzerinde e, şu şekilde itilaf etmiş olabilirler. Belli bir hadisin senedi katî midir, kesin midir, değil midir? Veya muayyen bir hadisin şu veya bu manaya delaleti kesin midir, değil midir gibi. Örnek olarak haberi vahidi, yani meşhur ve mütevatir olmayan haberi ele alalım. Ümmetin kabul ve tasdik ede geldiği veya amel ve tatbik ittifak ettiği bir haberi vahid, yani bir iki kişi yoluyla e, rivayet edilen hadis, bütün fakihler ve çoğunlukla kelamcılar nezdinde ilim ifade eder. Verdiği bilgi kesin olarak kabul edilir. Fakat bazı kelamcılara göre ilim ifade etmez birbirini tasdik ve takviye eden birkaç yoldan ve belli kişilerden rivayet edilen haber de böyledir. Bu haberin rivayet yollarını bilen, ravilerin durumlarına aşina olan, haberle beraber bulunan birçok karine ve alametlerden istifade eden bir kişi için bu haber kesin ilim ifade ederken, bu hususları bilmeyene göre kesin ilim ifade etmez. İşte bu sebepledir ki hadis ilminin uzmanları kesin ilim veren Onlara göre, uzmanlara, hadis uzmanlarına göre kesin ilim ifade eden bazı hadisler, diğer bazı alimlerce değil kesin ilim ifade etmesi, gayrı sahih bile zannedilmişlerdir. Sahih olmadıkları bile zannedilmiştir. Hadisin kesin ilim ifade etmesini e, şu sebepleri vardır. Haber veren ve rivayet edenlerin çok sayıda olması. Haber verenlerin vasıfları, haber veriş şekli, yani rivayet edilecekli, haber verenin verdiği haberi anlayışı, haber verilen şeyin mahiyet ve durumu. Bazen birkaç kişinin verdiği haber, bunların dindarlık ve hıfz konusunda, zapt konusunda, hafıza konusunda, hata ve yalana meydan vermeyecek derecede üstünlükleri sayesinde kesin ilim ifade eder de, yani biz e, say hadis dediğimiz zaman, e, ilk önce isnadının muttasıl olmasının şart olduğunu, Ravilerinin de güvenilir olması gerektiğini, yani hafıza ve dindarlık konusunda e, güvenilir kimseler olmasını e, şart koşulduğunu biliyoruz. Bu sebeple sahih denilen bir hadis, isterse haberi vahid olsun e, kesinlikle ilim ifadedir. Evet, bu üzerinde şüphe edilemeyecek bir gerçektir. Fakihler, hadisçilerin çoğu, kelamcılarla bir kısmı bu görüşü benimsemişlerdir. Bazı fıkıhçılarla kelam alimleri ise şunu ileri sürerler. Herhangi bir meselede verdikleri haber kesinlik ifade eden kişiler miktarında bir sayılı ile verilmiş, e, yani böyle mütevatir gibi e, kesinlik ifade eden bir sayıda verilmişse e, kesinlik ifade eder. E, ki bu da belli bir sayıyı kesin ilim ifadesinde ölçü olarak almayı gerektirir. E, bu yanlış bir şeydir. Buna daha önce sünnetin hüccet oluşuyla ilgili derslerimizde neden yanlış olduğunu açıklamıştık. Ancak bunun genişçe tartışılması burada zaten bir saatte aştı. Allah-u Alem süremiz kısa tutmaya çalışalım. O yüzden bu konuları biraz kısa geçmemiz gerekiyor. Haberi verenlerle ilgili olmadığı halde yani ravilerle ilgili olmadığı halde verilen haberin bizde hasıl edeceği bilgi derecesine tesir eden diğer karneleri zikretmiyoruz. Çünkü bu karneler e, söz konusu haberden ayrı ve başlı başına bulundukları zamanda bazen tam bilgi ve kesin akide, kesin inanç ifade ederler. Kendi başlarına tam bilgi veren bu karneler habere tabi kılınmamıştır. Nitekim, Haber de onlara tabi kılınmamıştır. Bunlar ayrı ayrı bazen kesin bilgi bazen de zannığa götüren birer e, vasıtadırlar. Her ikisi de kesin bilgiyi gerektirir veya biri kesin bilgiye diğeri zannığa götürür şekilde e, birleştiklerinde. Haberler hakkında daha geniş bilgi sahibi olan bir kimsenin doğru kabul ettiği haberleri onun derecesinde olmayan böyle kabul etmedi olur. Hatta e, öyle ki... E, Akide kitaplarında şunları görürsünüz. E, gerek Selefin kitaplarında gerekse Halefin kitaplarında. E, muhaddisler mesela İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkındaki hadislerin mütevatir olduğunu söyler. Halbuki kelamcılar e, İsa Aleyhisselam hakkında gelen haberleri haberi vahid kabul edip bu bilgiyi reddederler. Şüphesiz bu konuda bu ilmin uzmanı olan muaddislerin sözüne itibar etmek gerekir. Muhaddisler bunların mütevatir olduğunu rivayet tarihleriyle ispatlamışlardır. Fakat bizim burada e, bugün söz konusu ettiğimiz konu akide meseleleri değil de e, fıkhi meseleleri olduğu için ehli sünnet e, alimleri hatta buna kelamcılar da dahil ahkam konusunda haberi vahidi hüccet olarak kabul etmişlerdir. E, Evet mevzu bugün oldukça uzadı ve e, uzadığı içinde belki sıkmaya başlamıştır O yüzden e, en azından alimlerin ihtilaf sebeplerini hadislere aykırı olarak e, koydukları görüşlerin hangi nedenlerden kaynaklandığını aşağı yukarı görmüş olduk e, Şüphesiz ki Hülasa olarak söyleyebileceğimiz şey şudur. Bu alimler saygı gösterilmesi, hakları tanınması gereken kimselerdir. E, kıymetleri yaptıkları bir iki hata sebebiyle düşürülmemesi gereken kimselerdir. Onlar iştahat etmişler, isabetlerinde e, iki ecir, hatalarında bir ecir almışlardır. Fakat hatalarından dolayı değil, iştahat edip e, delili araştırdıklarından dolayı ecir almışlardır. Bizlere hiç kimsenin hatasına tabi olmamız caiz değildir. Bilakis isabetlere tabi olmamız vaciptir. Bu isabetler de Allah'ın kitabıyla ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle delillendirilmiş olanlardır. Dolayısıyla karşılaştığımız ayet ve hadis naslarıyla e ister bu alimler sözü geçen alimler amel etmiş bulunsun isterse amel etmemiş bulunsun e bizi orası bağlamıyor. E biz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ittibayla mükellefiz. Ona hiçbir şekilde muhalefet etmemekle yükümlüyüz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illante vekte ve estağfiruke ve töb ileyk. aleyküm ve rahmetullah ve berekatü